Gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin en iyisi benim dönemim dedir. Sonra onlardan sonrakiler, daha sonra onlardan sonrakiler gelir. Dedi ve kendi çağında yaşayan ümmetinin yani asabının çokluğuna sevindi. Bir keresinde asabından on kişiye uğradı ve onları cennetle müjdeledi. Bunlar Ebu Bekir, Osman, Ali. Abdurrahman İbni Avf, Ebu Ubeyde, Talha, Zübeyir, Zühreli Sa'd ve Hanif olan Zeyd'in oğlu Said radıyallahu anhum idi. Onlardan önce diğer bazı kimseleri de cennetle müjdelemişti. Hadis kitapları onun bu on kişiyle ilgili övgülerinden ve bunlardan başka kimselere de cennetle ilgili verdiği haberden bahseder. Örneğin bir hadiste, ''Cennet şu üç kişiyi arzular.'' Ali, Ammar ve Selman buyurulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fatıma radıyallahu anh'a da şöyle demiştir. Sen, İmran'ın kızı Meryem hariç, cennetteki kadınların en üstünüsün. Ali radıyallahu anh'ın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı hikmeti, gelecek nesillere ulaştıracak olan en önemli ileticilerden biri olacağına işaret ederek, onun hakkında, ben bilginin şehriyim, Ali de onun kapısı. Umuma hitaben de benim asabım yıldızlar gibidirler. Hangisini izlerseniz hidayet bulursunuz demiştir. Tebük'ten döndükten sonra adamlar kendi aralarında artık savaşın bittiğini düşünerek konuşmuşlardı. Onuncu yıl boyunca çeşitli delegelerin gelmeye devam etmesiyle bu düşünce öyle yerleşti ki müminlerin çoğu silah ve zırh satmaya başladılar.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 Biz senin kardeşlerin değil miyiz diye sorduklarında sizler benim arkadaşlarımsınız fakat benim kardeşlerim henüz gelmeyenler arasındadırlar. Başka rivayetlerde de son günlerde gelecek olanlardır cevabını vermiştir. Konuşma tarzı büyük derecede manevi öneme sahip olan kişilerden bahsettiğini gösteriyordu. Son günlerin çok kötü olmasına rağmen o günlerde doğru yolu bulmuş anlamına gelen Mehdi adında bir halifenin çıkacağını da haber vermiştir. Mehdi benim ümmetimden çıkacak, geniş alınlı ve uzun burunlu olacak. Daha önceden kötülük ve zulümle dolu olan dünyayı doğruluk ve adaletle dolduracak, yedi yıl hükmedecek. En sonunda Mehdi'den sonra, ''Veya onun hükmünün son yıllarında deccal gelecek. Sağ gözü üzüm gibi tüm ışığı gitmiş kör bir adam. Yeryüzünde büyük tahribat yapacak ve anlattığı yalanlarla daha da çok insanı kendi tarafına çekecek. Fakat ona karşı savaşan bir grup mümin bulunacak.'' Onlar savaşmak için dayanırken dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak için saflara dizildiklerinde Meryem oğlu İsa gökten inecek ve onlara imamlık yapacak. Allah'ın düşmanı İsa'yı görünce tuzun suda eridiği gibi eriyecek. Eğer bırakılırsa hiç kalmayıncaya kadar erir. Fakat Allah onu İsa'nın eline düşürecek. İsa aleyhisselam da onun kanını mızrağın ucunda insanlara gösterecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda kıyametin yaklaştığını gösteren birçok işaretleri de haber vermiştir. Bunlardan biri insanların çok yüksek binalar inşa etmesidir. Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh'ın babasından rivayet ettiği bir hadiste bu belirtiler daha açık bir şekilde anlatılmıştır. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Günün birinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz sırada elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk belirtileri görülmeyen ve böyleyken hiçbirimizce tanınmayan bir kimse geldi. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Dizlerini dizlerine dayadı. Her iki avucunu iki uyluğu üzerine koyup, ''Ya Muhammed, İslam nedir?'' diye sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan'da oruç tutman ve yoluna gücün yeterse beyti hac etmendir dedi. Ve iman nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir. Bir de hayır ve şer kadere iman etmendir dedi. O doğru söylüyorsun dedi ve ihsan nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sanki görüyormuş gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmüyorsan da o seni görüyor dedi. O yine doğru söylüyorsun dedi ve saati, kıyameti ve ne zaman kopacağını bana haber diye devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda sorulanın sorandan daha fazla bilgisi yoktur diye cevap verdi. O öyleyse belirtilerini, emarelerini bildir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vererek, cariyenin kendi sahibini doğurması ve yalın ayak, sırtı çıplak, fakir koyun çobanlarının Hangimizin kurduğu bina daha yüksek diye yarışa çıktıklarını görmendir," dedi. Bundan sonra o kimse gitti, o gittikten sonra bir süre kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ömer, soranın kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. "Allah ve Rasûlü daha iyi bilir," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O Cibril'idi. Size dininizi öğretmek için geldi," dedi.